bir Müslümanın aile mefhumunu nasıl algılaması gerekir, aileye nasıl bakması gerekir diye bir giriş yapmıştık ve orada şunu anlatmıştık hatırlarsanız. Demiştik ki İslam'da asıl olan bir aile anne, baba ve çocukların içinde sükunet ve mutluluk bulduğu aralarında sevgi ve merhametin olduğu bir kurumdur aile. Lakin bunun olabilmesi için, demiştik bazı temellerin bulunması gerekir. Yani aynı zamanda bir aile, taraflar için mutluluk kaynağı değil, azap kaynağı olan, sıkıntı kaynağı olan, külfet kaynağı olan bir kurum da olabilir. İslam'ın öngördüğü şekilde olabilmesi için, birtakım maddeler sıralamıştık. Ve bunlardan ikincisini de şöyle, zikretmiştik. demişti ki iki tarafın da yani kadının da kocanın da eşit bir şekilde şunu bilmesi gerekir. Allah kadın için kocaya koca içinde kadına bir takım haklar kılmıştır. Ve ancak bu haklar Allah'ın istediği şekilde gözetildiğinde aile mutlu bir aile haline gelir. Nasıl ki demiştik ki örnek olaraktan bir aile Veyahut uta herhangi bir yerde e, dünyada Allah ze ve Celle hayatın yaşanılabilir olması için bir nizam belirlemiş, bir anayasa belirlemiş, bir kanun belirlemiş. Bu gözetildiği müddetçe yeryüzünde huzur ve mutluluk olur. Ama insanlar Allah'ın belirlemiş olduğu bu nizamı değiştirip başka nizamlarla hükmettikleri zaman yeryüzünün değişmez kaderidir o zaman. Fesat. fitne, huzursuzluk, mutsuzluk yeryüzünün değişmez kaderi haline gelir. Bu aileler için de böyledir. Bu kaide ve kurallar, bu haklar kişiler tarafından gözetilmezse o ailede mutluluk aramak, huzur aramak mümkün değildir. Ve biliyorsunuz ki biz dedik ki burada iki tane mesele var. Birincisi Müslüman erkeğin de ve kadının da kendisine dert edinip Kocamın benim üzerimdeki hakları nedir? Eşimin benim üzerimdeki hakları nedir? Karımın benim üzerimdeki hakları nedir? Diyerek bunun ilmini elde etmeye çalışmaları, yani bu hakların tafsilatını bilmeye çalışmalarıdır. İkincisi ise daha sonra bunları hayata geçirmek ve hayata geçirirken de birbirlerine yardım etmeleridir. Yani öğrendik diyelim, bir kadın olarak, bir erkek olarak eşimizin Bizim üzerimizdeki haklarını öğrendik, bitmedi. Bunu hayata geçireceğiz ve özellikle altını çizerek dedi ki hayata geçirirken de bizim bakış açımız önemli değildir. Hak sahibi olan karşımızdakinin bakış açısı önemlidir. Yani bir erkek ben iyi bir babayım dediği gün zaten öğrenebileceği hiçbir şey kalmamış demektir. Bir kadın ben iyi bir anneyim dediği gün öğrenebileceği hiçbir şey kalmamış demektir. Bir insanın bir şeyler öğrenip, hayatında sürekli kendini yenileyebilmesi için, sürekli kendini eksik görmesi gerekir. Ve insanoğlu fıtratı gereği, tabiatı gereği dedik, hiçbir zaman kendi nefsine eksikliği, aybı yakıştırmaz. Çünkü insan nefsini beğenmeye meyal yaratılmıştır. Ancak işte nefsini beğenmeyip, eksikliğini gören, ha gerek Allah'a karşı hakları ifa, ifa ederken kendini eksik gören, gerek müminlere karşı sorumluluklarını, gerek ailesine karşı sorumluluklarını ifa ederken, kendini eksik gören insanlar sürekli yenilenirler. Kulluklarına kulluk katarlar. İmanları onlara lezzet verir. Bir sonraki günleri, bir önceki günlerinden daha iyi olduğu için sürekli mutludurlar. Ama ben iyiyim dediği anda insan, güzelliğin önünü kapatmıştır. Kadın ve erkek de böyledir. Birbirlerinin haklarında, onların kendi düşünceleri önemli değildir. Çünkü kendi şahit, kendi nefislerine yapacakları şahitlik her zaman adaletsizdir. Bunu karşıdakine sormaları gerekir. Ey kocacığım ben gerçekten sana iyi bir eş çocuklarıma iyi bir annemiyim. Ey eşim, ey karıcığım ben gerçekten sana iyi bir koca çocuklarıma iyi bir e, babamıyım diye birbirlerine sormaları gerekir. Affedici, birbirlerine dua edici ve birbirlerini teşvik edici bir şekilde de eksikliklerini tamamlamaya çalışmaları gerekir. Onun için Bu inşallah üzerine konuşacağımız konu, zaten bu girişten de anlaşılmıştır. Üzerine konuşacağımız bu konu bugün, kadının koca üzerindeki hakkı, kocanın da kadın üzerindeki hakkıdır. Bugünkü anlatacağımız inşallah, Müslüman kadının, Müslüman erkek üzerindeki hakları nelerdir? Yani bir koca olarak, bir erkek olarak, bir baba olarak, biz erkeklerin, kadınların bizim üzerimizdeki hakları nelerdir diye bunu kendimize dert etmemiz lazım. Bu da sorumluluk duygusuyla alakalı bir şeydir. Yani bir Müslüman hangi ortamda bulunursa bulunsun o ortamın fıkhını ve o ortamın sorumluluklarını kendine dert ediniyorsa bu onun iyi bir Müslüman olduğunu göstergesidir. İyi bir kul olduğunu göstergesidir. Ama böyle bir derdi olmayan bir insanın sorumsuz insanların hakkına rahat tecavüz edebilen, insanların haklarını çabuk ihlal edebilen bir yapıya sahip olduğu kesindir. E aile, bizim hayatımızın büyük bir bölümünü kapsayan bir kurumdur. Yani bir Müslüman erkek olarak bizlerin, aynı şekilde Müslüman kadınların da acaba benim burada sorumlu olduğum eşim ve çocuklarım, bunların benim üzerimdeki hakkı nelerdir diye kendimize dert edinmemiz gerekir. Bir Müslüman erkek, Öncelikle şunu bilmesi gerekir. Yani hakların tafsilatını bilmeden önce şunu bilmesi gerekir. Nasıl ki dışarıda beraber yaşamış olduğumuz insanların herhangi bir hakkı bizim üzerimize geçtiği zaman, kul hakkını ihlal ettiğimiz zaman, velev şehit olsak bile o bizi affetmediği müddetçe cennete gidemiyorsak, Allah'ın hakkından sonra en büyük hak kulların birbirleri üzerindeki hakları ise ha şekilde aynı şekilde aile de böyledir. Yani bunu sokaktaki insan için düşünüp evimizdeki eşimiz için düşünmezsek bir erkek olarak veya ta bir kadın olarak bu bizim sorumsuz olduğumuzu gösterir. Allah'tan hakkıyla korkmadığımızı gösterir. Çünkü velev siz bir insanın parasını alırsanız onun hakkı size geçmiştir. Siz şehit olsanız bile cennete gidemezsiniz. Allah kendi haklarını hepsini affeder ama kul hakkına gelince kula sorar. Sen bu kulumdan razı oldun mu? Hakkını helal ettin mi diye. Düşünün en büyük mertebenin sahibi bile olsanız peygamberlerden sonra kul hakkı ile Allah'ın huzuruna çıkmışsanız eğer sizin cennete gitmenize engeldir o kul hakkı. Kapıda asılı bekleyeceksiniz. kapıda duracaksınız ta ki karşınızdaki sizden razı oluncaya kadar. Bu konuda asıl dışarıdaki insanları düşünmektense aslında her birimizin ailelerini düşünmek üzerimize birinci dereceden farzdır. Çünkü en çok muamele içerisinde olduğumuz, en çok üzerimizde hakkı olan insan eşlerdir, çocuklardır. Eğer biz onların hakkına girmişsek ve onlar da haklarını bize helal etmemişlerse veya taraflar birbirine hakkını helal etmemişse Peygamberlikten sonra en büyük mertebe olan şahadet mertebesine bile ulaşsak eğer bu bizim cennete gitmemizin önündeki bir engeldir. Ondan dolayı bu şuuru kendimizde yakalamamız lazım. Yani bunu kendimize taraflar olarak dert edinmemiz lazım ki bizim bu konuda bir sorumluluğumuz var ve biz bu sorumluluklarımızı eda etmek zorundayız. Bu konuda kadın da erkek de eşittir. Kadınla erkeğin bu konuda birbirinden ayrıldığı hiçbir konu yoktur. İkisinin de aynı sorumluluğu, aynı düşünceleri paylaşmaları gerekir. İkinci olaraktan, dedi ki bugün anlatacağımız konu, biz Müslüman erkeklerin üzerinde kadınlarımızın hakları nelerdir? Bunu anlatacağız. Yine konuya girmeden önce her Müslümanın şunu bilmesi gerekir ki, kadın haklarını gözetirken, eş haklarını gözetirken kadınlar, Allah Azze ve Celle'nin Müslüman erkeklere emanetidir. Kadınlar, Allah Azze ve Celle'nin Müslüman erkeklere emanetidir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, veda haccında insanlara nida ederken, insanlara diyor ki, fettekullah اللّٰهَ nisa Erkeklere diyor. Kadınlar konusunda Allah'tan korkunuz. Kadınlar konusunda Allah'tan korkunuz. فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوْهُنَّ بِأَمَانَةِ اللّٰهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللّٰهِ Siz onları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve siz onları kendinize Allah'ın kelimesi ile helal kıldınız. Nikah ile onları kendinize helal kıldınız diyor Peygamber. Vesselam. Bakın dikkat edin. Veda hutbesi sıradan bir hutbe değildir. İslam'ın en özel gününde, en büyük kalabalıkların toplandığı günde ve peygamberimizin en son mesajlarını verdiği yerde kadın haklarını da zikretmiş olduğu, zikretmiş olduğu haklardan bir tanesi de kadınlarımızın bizim üzerimizdeki haklarıdır. Bu da bu meselenin ne kadar ehemmiyetli olduğunu bize gösterir. Çünkü peygamberimiz artık vefat edecek, vefat, etti, vefat etmesinin yakın olduğunu biliyor. Ve Müslümanlara son, onların hayatında e, böyle köşe taşı olabilecek konularda nasihatlerde bulunuyor ve bu nasihatlerden bir tanesi de Müslüman erkeklere yöneliktir. Diyor ki Peygamberimiz فَتَّقُ اللّٰهَ Kadınlar konusunda Allah'tan korkunuz. Bakın kadınlar Allah Azze ve Celle'nin bize emanetidir. Biri, herhangi bir insan size bir şeyi emanet ettiği zaman Size bir şeyi emanet ettiği zaman velev şayet o emanet sizin yanınızda değersiz bir parça olsa bile örneğin biri size bir cam bardak bıraktı mesela dedi ki bu benim sana emanetimdir bunu daha sonra senden alacağım. Belki cam bardak hepimizin hayatında hiçbir önemi olmayan değersiz bir metadır. Öyle değil mi? Peki bizim buna gösterdiğimiz yani göstermemiz gereken önem buna sahip çıkma duygusu neyle alakalıdır? Çoğu zaman bize bu emaneti bırakan kişinin bizim yanımızdaki değeri ile alakalıdır. Velev emanet ettiği şey, bizim yanımızda basit bir şey olsa bile birincisi İslam'ın emanetlere riayet konusunda göstermiş olduğu önem, ikincisi de emaneti bize bırakan şahsın bizim yanımızdaki değere göre biz o emanete sahip çıkarız. Öyle değil mi? Kadınlar bize Allah'ın emanetidir. Kendinden daha değerli bir varlık olmayan. en yüce olan ve en çok Müslümanların vermiş olduğu nimetlere, lütuflara karşı ona kulluk yapmak zorunda oldukları Allah'ın bize bir emanetidir. Yani velev bir erkek olaraktan sorumsuz bir ortamda yetişmiş olsak bile, velev İslam ahlakını kendimizde barındırmıyor olsak bile, velev bizler Allah'ın istediği gibi, Resulullah'ın istediği gibi bir kul olamıyorsak bile en azından bunu bilmemiz lazım. Yani mesela diyelim biraz sonra anlatacaklarımı dinleyen bir müslüman ya bu hak, hukuk yani ben bunları yapamıyorum diyelim dinledi dedi ki yani bu ben okuyorum dinliyorum ama yapamıyorum yani dedi. Şeytan bu kapıdan bile yaklaşsa çünkü yapılmayacak bir şey yoktur. Şayet bunlar yapılmayacak şeyler olsaydı Allah bunları emretmezdi zaten. Allah kullara güçlerinden fazlasını emretmez. Çünkü Allah zalim değildir. Kulunu yaratan O'dur ve onların yapabileceklerini bilip ona göre onlara emirlerde bulunandır Allah. Celleyi düşünün, yani eşinize onun haklarını yerine getirirken kadınlarımızın, deyin ki bu bana en değerli olan varlığın emanetidir. Ve ben velev eşime değer vermiyorsam bile ki böyle bir şey olmaması lazım, velev diyorum şayet. Ama onu bana emanet eden çok değerli olduğundan dolayı benim bu emanete sahip çıkmam lazım. İkincisi unutmayın ki emanetlere sahip çıkmak müminlerin vasıflarındandır. Emanetleri zayi etmek ise münafıkların vasıflarındandır. Peygamber aleyhissalatu vesselam bize münafığı tanıtırken münafığın üç özelliğini sayıyor, bir rivayette dört özelliğini sayıyor. Ortak nokta nedir? Onlar emanetlerine karşı haindirler. İster Allah'ın emanetlerine, ister kulların emanetlerine karşı hıyanet ederler. Emanete hıyanet ne demektir? Emanet sahibinin istediği şekilde emanete davranmamak demektir. Emaneti, emanet sahibinin istediği şekilde muhafaza etmemek demektir. Müslüman erkeğin de bu bilinçte olması lazım. Kadınlar bize Allah'ın emanetidir ve emanete riayet müminlerin, emanete hıyanet ise münafık olan insanların, hastalıklı olan insanların özelliklerindendir. Sırf buradan dahi olsa bu meselenin bizim açımızdan ne kadar erkekler açısından ne kadar önemli olduğunu bir Müslüman erkeğin zaten idrak etmesi gerekir. Peki kadınlarımızın bizim üzerimizdeki hakları nelerdir? Yani bu girişten sonra kadınlarımızın bizim üzerimizdeki hakları nelerdir? Peygamber veda hutbesinde, veda haccında müminlere seslenirken diyor ki dikkat edin, muhakkak ki kadınlarınızın sizin üzerinizde hakları vardır. sizin de kadınlarınızın üzerinde hakları vardır. Bakın özellikle dikkatimizi çekiyor. Dikkat edin diyor. Muhakkak ki kadınlarınızın sizin üzerinizde hakları vardır ve sizin de kadınlarınızın üzerinde hakları vardır. Kadının erkeğin üzerindeki birinci hakkı en kısa olandan veya en basit olandan daha önemli olana doğru e, gidelim ki diğerlerinin üzerinde daha çok konuşalım. Birincisi, Kadının maddi haklarıdır. Erkeğin üzerinde kadının birinci hakkı, kadının maddi haklarıdır. Ve her erkek İslam'ın öngördüğü şekilde kadının maddi ihtiyaçlarını karşılamakla mükelleftir. Bunlardan birincisi ise mehirdir. Birincisi mehirdir. Bir kadın bir erkekle evlendiği zaman Erkekten bir mehir talebinde bulunur ve erkeğin bu mehri kadına iade etmesi kadına vermesi erkeğin üzerine vaciptir. Allah vecelle diyor ki vaun Nisaadukahin ne nihle <gülüyor> emre diyor erkeklere kadınlara onların mehirlerini veriniz diyor Allah vecelle Müslüman kadınla erkek evlendiklerinde ne üzerine anlaşmışlarsa erkek o Mehri eşine vermek zorundadır. Mesela günümüzde özellikle cahiliye adetlerinden olup Müslümanlara sirayet eden ve İslam'ın asla kabul etmeyeceği ahlaklardan bir tanesi nedir? Erkek paraya ihtiyaç duyduğunda, bir iş kuracağında, eşinden mehrini ister. Der ki bana borç olarak ver. Kadın da iyiliğinden yani bir kadın kocasına kendine ait olan mehri veriyorsa, Bu, o kadının güzel bir ahlaka sahip olduğunu gösterir. Eşiyle paylaşımcı olan bir ahlaka sahip olduğunu gösterir ki yuvada da asıl olan budur. Onu alan erkek daha sonra sanki hiçbir şey almamış gibi eşine muamelede bulunur veya zorla eşini razı eder. Yani sen bana helal etmezsen ben de sana hakkımı helal etmem gibi asla İslam'da olmaması gereken bir Müslüman erkekte bulunmaması gereken bir ahlak ile eşine yaklaşır. Nasıl ki siz Sokaktan bir insandan borç aldığınızda o sizin üzerinize borçtur, onu ödemek zorundasınız, ödemediğiniz zaman Allah katında mesulsünüz. Aynı şekilde mehir de bunun gibidir. Eğer bir erkek eşine mehir anlaşmışsa onu vermek zorundadır. Daha sonra ondan almışsa onu borç olaraktan, onu tekrardan ona iade etmek o erkeğin üzerine vaciptir ve maalesef Cahiliyenin bu kötü ahlakı zikrettiğimiz ahlakı, Müslümanlara da birinci dereceden sirayet etmiştir. İkincisi ise, kadının nafaka, yiyecek ihtiyacı, giyecek ihtiyacı ve mesken ihtiyacının karşılanmasıdır. Kadının giyecek, yiyecek ve mesken ihtiyacının karşılanmasıdır. Bu da, kadının erkeğin üzerindeki mali haklarından bir tanesidir. Peygamber Aleyhisselatu vesselam'a bir tane sahabe soruyor, diyor ki ey Allah'ın Resulü ma حَقُّ زَوْجَةِ اَحَدِينَا عَلَيْنَا Bizim kadınlarımızın bizim üzerimizdeki hakları nelerdir? Bakın böyle bir derdi var sahabenin. Peygamber Aleyhisselatu vesselam'a soruyor, diyor ki kadınlarımızın bizim üzerimizdeki hakları nelerdir? Peygamberimiz ilk iki tanesini şöyle ifade ediyor, diyor ki أَنْ تُطْعِمَهَا Senin ona yedirmendir. Yani nefaka ihtiyacını kadının karşılamandır. اِذَا تَعِمْتَ Sen yediğinden veya yerken ona da yedirmendir. وَتَكْسُوهَا اِذَا اْقْتَسَيْتَ Ve sen giydiğinde ona da giydirmendir. Yine Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki kısa bir şekilde söyleyelim. Kadınlarınızı kendi oturduğunuz ve imkanınız nispetinde kadınlarınızı da oturtunuz. Yani bir evde, bir meskende kadınlarınızı da oturtunuz. Yine Allah Azze ve Celle mesela ayet-i diyor ki لِيُنْفِقْذُوا سَعَةٍ مِنْ سَعَةِهِ Yani gücü olan kendi gücünden versin. Gücü olmayan da rızkı kendisine dar olan da imkanın nispetinde eşine versin diyor. Müslüman erkeğin bilmesi gereken meselelerden bir tanesi de budur. Kadının nafakası, yiyecek, giyecek, mesken ihtiyacı Erkeğin üzerine farzdır ve erkek bunu karşılamak zorundadır. Bunu karşılamadığı zaman hak ihlalinde bulunan bir zalim konumuna düşer. Bunu karşılamadığı zaman hak ihlalinde bulunan bir zalim durumuna düşer. E şimdi burada tabii hemen aklımıza şöyle bir soru gelir. Neye göre belirleyeceğiz? Yani kadının bizim üzerimizdeki bu nafaka ihtiyacını, bu yiyecek giyecek mesken ihtiyacını neye göre belirleyeceğiz? Şüphesiz ki örfe göre belirleyeceğiz. örfe. Yani içinde bulunmuş olduğumuz, yaşamış olduğumuz örfte bir kadının nafakası neyi gerektiriyorsa, bir kadının yiyeceği, giyeceği içeceği neyi gerektiriyorsa onu karşılayacağız. Ama diyelim Allah bizim rızkımızı daraltmış. Çalışıyoruz, çabalıyoruz ama Allah rızkımızı dar yapmış. Çünkü rızkın genişliği ve darlığı Allah Azze ve Celle'nin elindedir. O dilediğine daraltır, dilediğine genişletir diyor Allah Azze ve Celle. Rızkını o zaman imkanımız nispetinde kendimize ne yapıyorsak Eşimize de aynısını yapacağız. Yani biz yiyorsak ona da yedireceğiz. Biz giyiyorsak ona da giydireceğiz. Mesken ihtiyacımızı neyle karşılıyorsak aynısını da onun ile yapacağız. ve bu durumda maalesef mesela günümüzde özellikle e bazı Müslümanlar, bazı erkekler, Müslüman kardeşlerimiz ailelerinin nafakalarıyla ilgilenmeme gibi bir problemleri var. Yani e, hiç ailesinin nafakası, çoluk çocuğunun nafakası gibi bir derdi yok adamın zaten. Böyle bir sorumluluğu yok. Bu da o gevşeklikten kaynaklanan, sorumsuzluk duygusundan kaynaklanan, zulüm etmek, hak ihlali, onun yanında bir şey ifade etmemenin ortaya çıkardığı bir sonuç. Ondan dolayı Müslümanların özellikle dikkat etmesi lazım. Çünkü bu da diğer haklar gibi Müslümanın üzerindeki haklarından bir tanesidir kadın. Üçüncüsü ise, Müslüman erkeğin eşi ile güzel bir surette muamele etmesi kadının Müslüman üzerindeki haklarıdır. Eşinin, Müslüman erkeğin eşi ile güzel bir muamelede bulunması Müslüman kadının erkek üzerindeki haklarındandır. Allah Azze ve Celle Müslüman erkeklere seslenirken diyor ki وَعَاشِرُوا bil بِالْمَعْرُوفِ Onlara iyilikle geçinin diyor Allah Azze ve Celle. Kadınlarınızla iyilikle geçinin diyor. Ayet-i kerimede, Nisa suresinde وَعَاشِرُوا هُنَّ بِالْمَعْرُفُ Kadınlarınızla iyilikle geçinin diyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam hadis-i şerifte diyor ki dikkat edin استğusu bin nisai khayra Kadınlara hayır ile muamelede bulun. Yani benden size bir tavsiye olarak, benden size bir nasihat olaraktan kadınlarınıza hayır ile muamele edin diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ve bunu da veda hutbesinde söylüyor. Başka bir hadiste Peygamberimiz diyor ki, خَيْرُكُمْ li ehlihi Sizin en hayırlınız ehline en hayırlı olanıdır. Ve وَاَنَا li ehli Ben de kendi ehline karşı en hayırlınızım diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Demek Allah da Rasulü de Müslüman erkeğe böyle bir vazife yüklemiş, eşiyle, çocuklarıyla güzel geçinmek, maruf üzere geçinmek, iyilik üzere geçinmek, onlarla güzel muamele etmesidir. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam böyle bir peygamberdi. Yani sadece kadınının ve çocuklarının nafaka ve eve ihtiyacını karşılayan, ondan sonrasını düşünmeyen bir insan değildi Peygamber Aleyhisselatu Vesselam. Eşleriyle güzellikle geçinen, onlarla meseleleri istişare eden, onlarla oturup sohbet eden, onları beraber gezmeye götüren, onlarla şakalaşan, yeri geldiği zaman onlara nasihat ve vaazda bulunan, onlarla beraber vakit geçirmekten hoşlanan, bundan zevk alan, gün içerisinde sürekli bütün hanımlarını ziyaret eden bir peygamber vardı. Çünkü Allah mü'min erkeklere bunu emretmişken, Peygamberimiz mü'min erkeklere bunu emretmişken kendisinin farklı bir şekilde davranması zaten düşünülemez, mümkün değildir. Mesela hepiniz biliyorsunuz, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam geceleri kalkar, ayakları şişinceye kadar namaz kılar. Ondan sonra sabah namazının vakti girdiğinde sabah namazının iki rekat sünnetini kılar ve uzanırdı, sağ tarafına uzanır. sabah namazı için ezan e, Bilal'in Kamet getirmesini ve çıkıp farz namazı kılmayı beklerdi Peygamberimiz. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki, hem İmam Bukhari hem de Müslüm rivayet ediyor. Peygamberimiz diyor bakardı eğer ben uyanık isem, uzanmaz, benim ile sohbet ederdi. Eğer ben uyuyor isem, sağ tarafı üzerine uzanır ve dinlenirdi. Bakın o kadar yorgunluğun kabine. hani Müslümanların genelde aileleriyle iyi geçinmemesindeki erkeklerin en büyük e, ma e, mazeretleri, geçersiz mazeretleri, işin ve sokağın yorgunluğu. Bakın Peygamber zaten gün içerisinde yorulmuş. Bununla yetinmemiş, gece tam uykusunu almadan kalkmış, ayağı şişinceye kadar namaz kılmış. Daha sonra dinleneceği bir 10-15 dakikalık vakit var. Çünkü ondan sonra da uyumayacak. Gidecek, namaz kıldıracak, oturacak, güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikredecek. O yorgunluk hala devam edecek. Buna rağmen eğer Ayşe annemiz uyaksa, veya yanında bulunduğu hanımlardan hangisinin odasında kalıyorsa, uyaksa onunla sohbet ediyor ve uyumuyor Peygamber aleyhisselatü vesselam. Bu, güzel geçinmenin şekillerinden bir tanesidir. Mesela Peygamber aleyhisselatü vesselam, Hz. Ayşe annemizi kendi arkasına alıp, Habeşilerin oynamış oldukları kılıç kalkan oyununu ona izlettiriyor ve bıktığını anladığı zaman artık, ''Yeter, bıktın mı? Tamam.'' Alıyor tekrardan götürüyor eve. Peygamberimiz kendini onun önünde, Kalkan yapıyor, arkasına alıyor Ayşe annemizi. Ayşe annemiz Habeşler'in bayramlarından ötürü yapmış oldukları bir oyunu Peygamber aleyhissalatü vesselamla beraber izliyor. Yine mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam Ayşe annemizle yürüyüşe çıkıyor. Ortam müsait olduğu zaman Ayşe annemizle koşu yapıyor. Hatta bunun üzerine Peygamberimiz espride bulunuyor. Misal, zamanında Peygamber aleyhissalatü vesselam Ayşe annemiz... Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı yarışta yeniyor, daha sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam onu önce Peygamberimiz Ayşe annemizi yeniyor. Daha sonra Peygamberimiz yaşlanınca bu defa Ayşe annemiz Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı yeniyor. O da diyor ki bu o öncekilerin şeyidir, daha önce sen beni yenerdin, şimdi ben seni yeniyorum diyor. Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam Ayşe annemizle beraber banyo yapıyor. Hatta Ayşe annemiz diyor ki biz onunla beraber aynı kaptan gusl ederdik, ellerimiz kabın içinde birbirine dolanırdı. Yani birbirlerine şaka, birbirlerine espri, birbirlerinin gönlünü hoş etmek için, güzel birbirlerine karşı iyi davranabilmek için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Ayşe annemizle banyo yapıyor, gusül abdesti alıyor ve bunu yaparken de sanki su yarışı yaparcasın hani hangimiz önce suyu alacağız derken elleri kabın içerisinde birbirine dolanıyor. Böyle bir peygamber var. Ailesine karşı, hanımlarına karşı, çocuklarına karşı böyle bir peygamber var. Ondan dolayı Müslümanın da böyle olması lazım. Yani yüzü asık, eve girdiği zaman fırtınasıyla beraber giren, selamından önce bağırıp çağıran yemeği, evin halini soran, ya işte dışarıda zaten perişanım eve geldim gene kafamı şişirdiniz deyip, evin içinde sürekli esip gürleyen bir baba, İslam'a göre böyle bir baba tipi yok. وَعَاشِرُوا هُنَّ بِالْمَعْرُوفِ Onlara karşı iyilikle davranın, onlara karşı güzellikle davranın diyor Allah Azze vecelle Ve Peygamberimiz de diyor sizin en hayırlınız, kadınlarına, ehline karşı en hayırlı olanınızdır ki ben de ehline karşı en hayırlı olanım. Bununla ilgili Müslümanların mutlaka Peygamberimizin aile hayatına dair kitaplar okuması lazım. Buna dair bir şeyler dinlemesi lazım. Yani Müslüman erkekler Peygamber evinde nasıl bir babaydı? Peygamberimiz evinde nasıl bir babaydı e diye bunu okuması ve bunu öğrenmeye çalışması lazım. Aksi halde kadınlarına karşı iyi davranmak mümkün olmaz. Bu da kadının koca üzerindeki haklarından yani kıyamet gününde erkekten talep edeceği haklardan bir tanesi budur. Her birimizin de bunu kendimize değil, kendine göre her insan iyidir dediğimiz gibi. Hakları ifa ederken karşımızdakinin bakış açısı önemlidir. Mühim olan eşimizin evet sen benim haklarımı bu konuda ifa ediyorsun edemesidir. Yoksa mühim olan bizimle inandığımız veya da olayı nasıl gördüğümüz kesinlikle değildir. Dördüncü olaraktan Müslüman erkeğin üzerindeki eşinin hakkı nedir? Ona İslami bir terbiye vermesidir. Ona İslami bir terbiye vermesidir. Allah azze ve celle Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'a Kur'an-ı Kerim'de emrediyor. Diyor ki: "Ve emur ehleke bis salati vastabir aleha." Aileni namaza emret ve sen de onun üzerine sabret. "La neseluke riskan nahnu nerzukuk." Biz senden rızık istemiyoruz, biz seni rızıklandırıyoruz. "Ve al-aqibetu lil Akıbet sonuç müttaki olanlar içindir diyor Allah azze ve celle. Takva içindir diyor. Peygamberimize dahi Allah Azze ve Celle emrediyor, ehline namazı emret. Hazreti İsmail'i Kur'an-ı Kerim'de övüyor Allah. وَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِسْمَعِيلَ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَّ Kitapta İsmail'i de an diyor Peygamber Aleyhisselatü Meryem suresinde. Kitapta İsmail'i de an. Çünkü o doğru sözlü olan, sözünde doğru olan ve Rasul ve Nebi olan bir insandır diyor. Bakii vasfı neydi onun? Vakan ya'muru ehlehu bi's-salati vez O ehline, İsmail Aleyhisselam ahline namazı ve zekatı emrederdi diyor. Allah da vecceli erkeklere emrediyor. Ya eyhellezine amenu qu anfusakum qu anfusakum ve ehlikum nara. Kendi nefislerinizi ve ailelerinizi ateşten koruyunuz diyor. Hangi ateş? Yakıtı insanlar ve taş olan ateşten koruyunuz diyor Allah Azze ve Celle. Müslüman erkeğin üzerine vazifedir, karısını, çocuklarını İslami bir terbiye ile terbiye etmesi, bunun için onlara vakit ayırması, onlarla ilgilenmesi, onları irşad edip nasihatte ve vaazda bulunması, bu Müslüman kadının Müslüman erkeğin üzerindeki haklarındandır ve bunu her kadının talep etmesi gerekir. Yani bugün kadınlarımız maalesef. salihlik vasfını yitirdiklerinden dolayı Rabbine rahmet ettikleri müstesna para için kavga eder elbise için kavga çıkarır evdeki bir eşyadan dolayı kavga çıkarır bu süfli şeyler için yani gelip geçici olan şeyler için evde huzursuzluk çıkarır ama kocasının kendine İslami bir terbiye vermemesinden dolayı huzursuzluk çıkarmaz. Oysa bundan dolayı huzursuzluk çıkarmak kadının hakkıdır. Sen bana İslami bir terbiye vermek zorundasın. ''Sen bana Allah'ın emirlerini ve yasaklarını hatırlatmak zorundasın.'' demesi lazım. Allah öyle diyor, Rasulü öyle diyor. Bu Müslüman kadının araması gereken haklardan bir tanesidir. Peki ne yapacağız bu konuda? Nasıl davranacağız? Aramızda ortak programların bulunması gerekir. kadın ile erkeğin arasında bu konuda beraber Allah'a itaat ettikleri, beraber kullarını sergiledikleri, sergiledikleri, ailelerini salih bir ortama çevirdikleri ortak bir programa sahip olmaları gerekir. Beraber ders yapabiliriz. Beraber Kur'an okuyabiliriz. Beraber kitap okuyabiliriz. Beraber dinlediğimiz veyahut da okuduğumuz herhangi bir metni veyahut da herhangi bir dersi oturup beraber tahlil edebiliriz. Bu bizim aramızdaki diyalogu da geliştirir. Bu bizim birbirimize olan sevgimizi de arttırır. Bu beraber vakit geçirdiğimizden dolayı birbirimize değer vermemizi de sağlar. Müslüman kadın, Müslüman erkekten bu hakkını talep etmek zorundadır. Sen bana İslami bir eğitim vermek zorundasın. Sen bana... İslami bir eğitim vermek zorundasın. Bu konudaki bütün mazeretler ve bu konudaki bütün öne sürülen ister kadının ister erkeğin öne sürmüş olduğu mazeretler İslam nezdinde geçersizdir. Bakın birinci okumuş olduğum ayeti tekrar okuyacağım ve bu ayete Allah için beraber dikkat edelim. Allah Azze ve Celle Peygamber'e emrediyor Taha suresinde Ve وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ alayha Ailene namazı emret ve sen de o namazın üzerine sabret diyor. Bakın devamı çok önemli. Lâ nes'eluke rizqen, nahnun nerzukuk ve'l âkibetu li't takva. Biz senden rızık istemiyoruz. Biz seni rızıklandırıyoruz diyor Allah Teala. Ve, ve akibet sonuç takvanındır diyor. Bakın burada şuna çok dikkat edin. Sanki Allahu Teala birçok Müslüman erkeğin ailesine namazı, takvayı, İslam'ı, terbiyeyi, İslami ahlakı emretmenin önüne mazeret olarak şunu süreceğini biliyor da hemen müdahalede bulunuyor ayetin içerisinde. İşte çalışıyorum yoruluyorum zaten eve 8'de 9'da geliyorum zaten perişanım bir de size mi bir şeyler anlatayım? Cık. Allah azze ve Celle diyor biz senden rızık istemiyoruz. <gülüyor> biz seni rızıklandırıyoruz diyor. Yani sen sakın ha ey Muhammed rızkı ve rızık endişesini ön plana sürüp Ailene İslami terbiye ve İslami eğitim konusunda bunu mazeret edinme. Ki zaten peygamber bunu edinmez. Biz bunu biliyoruz. Peygamber hiçbir sorumluluğundan kaçan bir insan değildir. Allah haşa ve kella. Allah azze ve celle burada bize tavsiyede bulunuyor. Allah azze ve celle öğüt alalım diye hitabını bize yönlendiriyor. Sakın ha! Yani rızık endişeniz veyahut rızık bahaneniz sizi çoluk çocuğunuzun İslami terbiyesini hanımınıza İslami terbiye vermekten sizi asla alıkoymasın diyor, sanki bir nevi ayet-i kerime. Ondan dolayı bu konuda hep beraber dikkat etmemiz lazım. Gerçekten biz ailemize gerekli olan e, ehemmiyeti ve değeri veriyor muyuz? Onlarla hakkıyla gerektiği şekilde ilgileniyor muyuz mesela bu konuda? Bunun çözümü de bellidir, ortak programlar yapılacak. Kadınla erkek arasında ortak programlar yapılacak. Ve o sorumluluk duygusunu iki tarafta hissedecek. Erkek de o kadının ateşe gitmemesi için, korunması için bunu bir sorumluluk olarak bilecek. Kadın da bu hakkını talep edecek. İki kuruş için, bir elbise için, bir kanepe için, bir halı için tantana çıkarmaktansa, huzursuzluk çıkarmaktansa ki bu ona vebal olarak dönecek bir şeydir ama bunun için çıkarsın. Her Müslüman kadına benim tavsiyem erkeklerinden İslami terbiye ve İslami eğitim konusunda hem kendilerinin hem çocuklarının hak talebinde bulunsunlar. Erkekler bu hakkı yerine getirmiyorlarsa bazı mercilere başvursunlar. Yani Allah'a ve Rasulüne, Allah'ın kitabına, Rasulullah'ın sünnetine başvursunlar. Aralarında hakem olacak Müslümanlara başvursunlar ve bu sorunlarını bir şekilde çözsünler. Bu konudaki hiçbir mazeret geçerli değildir çünkü. Dördüncüsü ise erkeğin, kadının erkek üzerindeki hakları erkeğin kadına zarar vermemesidir. Erkeğin kadına zarar vermemesidir. Ne demek bu? Erkeğin kadına zarar vermemesi. Kadının erkek üzerindeki erke estafurullah erkeğin kadın üzerindeki hakları anlatıldığında ortaya şöyle bir şey çıkıyor ki bunu tafsilatıyla anlatacağız zaten. Erkek kadından üstündür. Velir ricali ne derece. Erkekler kadından bir derece daha üstündür diyor Allah azze ve celle. Er ricalu qawamun alannisa Erkekler kadınların üzerinde emirdirler, kayyımdırlar, yöneticidirler diyor Allah Azze ve Celle. Kadın erkeğe itaat etmek zorundadır. Kadın yapacağı işlerde erkekten izin almak zorundadır. Erkek kadından bir şey talep ettiği zaman kadın onu yerine getirmek zorundadır güç nispetindeyse ve haram değilse. Kadın dilediği zaman erkeği boşayamaz. Ama erkek dilediği zaman kadını Boşayabilir. Boşanma hakkı erkeğin elindedir. Şimdi bunlar, bu zikretmiş olduğumuz ayrıcalıklar Allah korkusuyla beraber bir insanda bulunmazsa insan bunu kötüye kullanıp kadına zarar verebilir. Çünkü güç, birinin elinde güç ve ayrıcalık varsa ve bununla beraber o kişinin elinde o güç ve ayrıcalıkla beraber Allah korkusu sorumluluk duygusu, ahiret bilinci yoksa, o güç onu psikopatlaştırır. O güç onu zalimleştirir. O güç onu mütekebbilleştirir. İşte İslam bunun önüne geçmek için kadına birtakım haklar kılmıştır. Evet, her kadının bunu kabul etmesi zaruridir. Erkek kadından üstündür. Kadın erkeğe tabidir. Kadın erkeğe itaat etmek, ondan izin almak zorundadır. Ama asla bu, erkeğin kadına zulmetmesini gerektirmez. İslam zulmü ve zararı kökünden kaldırmıştır. La darara ve demiştir peygamberimiz. Zarar vermek de, zarar görmek de yoktur. Ondan dolayı Veda Haccı'nda Peygamber Aleyhissalatu Vesselam bütün insanlığa emrediyor, bağırıyor. Fettakullaha fin nisa diyor. Kadınlar konusunda Allah'tan korkun. Çünkü erkeğe tanınmış olan haklar erkeği azdırabilir. Erkeği zalimleştirebilir. Erkeği hak hukuk ihlaline götürebilir. İslam bunun önüne geçmeye çalışıyor. Her erkek dikkat etmek zorundadır, kadına zarar vermemelidir. Ne evlilik ne talak kadına zarar olsun diye yoktur. Birakis kadının haklarını koruma altına almak için vardır. Allah Azze ve Celle müslümanlara sesleniyor وَلَا تُمْسِكُوا هُنَّ دِرَارًا Kadınlarınız konusunda haddi aşmak, onlara zulmetmek için onları ellerinizde tutmayın diyor Allah Azze ve Celle. Yani sen kadınla evliliğini devam ettiriyorsun. Mesela bazı sorunlarınız var, bazı problemleriniz var. sen kadını elinde boşanmıyorsunuz, beraber yaşıyorsunuz. Sakın ha! Bu sizi onlara zulmetmeye sevk etmesin. Yani onlara zulmetmek, daha fazla baskı kurmak için onları ellerinizde tutmayın diyor Allah Azze ve Celle. Ondan dolayı Müslüman erkeğin üzerinde bir haktır, bu. bunu bilmesi lazım. Kadınlar hakkında Allah'tan korkmalıdır. Onların emanet olduğunu bilmelidir. Onların bir erkeğin yanında esir gibi mazlum konumunda olduğunu bilmelidir bir Müslüman. Asla ona tanınmış olan imtiyazlar onu kadına zarar vermeye götürmemelidir. Maalesef, günümüzde hem erkekler hem kadınlar, Allah bu hakları iki tarafta mutlu olsun, sükunete kavuşsun diye koymuşken, bu hakları kullanarak birbirlerine zulmediyorlar. Erkekler de zulmediyor, kadınlar da zulmediyor. Bak bana böyle yaparsan melekler sana lanet eder ha. Erkek başlıyor hemen. Kadın başlıyor, ben Allah'ın sana emanetiyim emaneti Allah'tan kork. Olmaz. Bu haklar birbirimizle didişelim, birbirimizi yiyelim diye konmamış. Bu haklar, bu ayrıcalıklar daha iyi, daha mutlu bir yuvaya sahip olalım diye Allah azze ve celle tarafından konulmuştur. Bu hakları birbirimizin aleyhine kullanıp birbirimize zulmetmek değil, bu hakları birbirimize güzel bir ıslukla hatırlatıp, hatta konuşmaktan ziyade amelle birbirimize gösterip, birbirimizi teşvik ve irşad etmek zorundayız. Onun için erkeklerin bu konuda çokça dikkat etmesi gerekir. Çokça dikkat etmesi gerekir. Mesela bu haklar, çünkü dediğimiz gibi bu güç konusunda genel bir kaidedir. Güç ve ayrıcalık birinde varsa, bununla beraber sorumluluk ve Allah korkusu yoksa o adam psikopatlaşır, o adam zalimleşir, zulüm ehli bir insan olur. E Allah da erkeğe bir takım haklar tanımış. Sakın ha Müslüman erkekler, bu haklar sizi zalimliğe götürmesin, bu ayrıcalıklar sizi zulmetmeye götürmesin. Mesela diyelim ki erkek, Eşine İslami terbiye veriyor, eşiyle ilgileniyor, ona birtakım güzelliklerde bulunuyor. Ama kadın buna rağmen serkeş. Bir de böyle bir şey de var. Yani siz eşinize ne kadar iyi olursanız olun, Allah'ın bütün haklarını gözetirseniz gözetin. Bir de pis ahlaklı, İslam'ın tabiriyle serkeş olan kadınlar var. Allah azze ve celle ayette onlara da yer vermiş. وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِزُوهُنَّ وَهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَضْرِبُوْهُنْ O serkeşliğinden korktuğunuz kadınlara nasihatte bulunun. Olmadı yataklarınızı ayırın. Olmadı onları dövün diyor Allah Azze ve Celle. Tabi bu dövme nedir şekli nedir onları anlatacağız inşallah. Devamında diyor ki فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَب۪يلًا Bakın buraya çok dikkat edin ha. Eğer kadın size itaat ederse Onların hakkına tecavüz etmeyin. Onlarla uğraşmayın diyor Allah azze ve celle erkeklere. Güzel. Şunu hiç bir zaman unutmayın ki kadın erkek kadından üstündür. Kadının da bir takım eksiklikleri vardır. Mesela çok unutkandır. Nakıs akıllı ve nakıs dinlidir peygamberimizin deyimiyle. Allah azze ve celle onları eğik kemğinden yaratmıştır. Misal Bunları anlatacağız. Kadın diyelim ki İslam'ın emrettiği gibi olmadı. Ne yaptık? Erkek olarak ayet-i kerimeye uyduk, Nisa suresindeki ayete nasihat ettik. Yataklarımızı ayırdık, dövdük mesela. Tabi bu dövmek asla yüze olmayacak, asla insanların yanında olmayacak ve asla iz bırakmayacak. Tabi bunu artık dövmek de denmez yani, lugaten dövmektir. Ama normalde bu dövmek olmaz bu şekil olduğunda. Kadın diyelim bize itaat etti, biz bu hakkımızı kullanıp ona zulmedersek işte orada zalimlik başlar. Orada kadına zarar vermek başlar. Orada hakkı kötüye kullanmak başlar. فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ Şayet size itaat ederlerse فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِ النَّسَبِيلًا Onlara aşırı gitmek, bağilik yapmak, haddi aşmak için yol aramayın diyor. Ve bakın Allah Müslüman erkeklere ayetin sonunu şöyle bitiriyor. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَل۪يًّا كَب۪يرًا Allah yüce olan ve büyük olan Allah'tır. Sakın ha! Allah'ın size vermiş olduğu bu haklar sizin eşlerinize karşı kendinizi büyük hissetmenize, kendinizi onlara karşı kibir ehli hissetmenize sebep olmasın. Bunun önünü almak için Allah iki tane sıfatını hatırlatıyor erkeğe. اِنَّ Allaha kana Aliyen كَب۪يرًا Allah Ali olan, yüce olan ve Allah büyük olandır. Aman! Dikkat edelim. Allah'ın bize tanımış olduğu bu haklar Sakın ha! Sakın ha bizi kadınlar konusunda haddi aşmaya götürmesin. Eğer kadın itaat ediyorsa, eğer kadın söz dinliyorsa, Müslüman erkeğin üzerine düşen o kadına karşı güzel davranmak, o kadın ile iyi geçinmektir. İnşallah e, buraya kadar e, yetinelim. Daha sonra tekrardan e, zaten devam edeceğiz. Daha henüz anlatacağımız konular bitmedi. Bu defa kadının üzerinde koysu.